Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Haftaya Brezilya'dan bir kampanyayla başlıyoruz. 15 yaşında iki kız öğrencinin Brezilya'yı ayağa kaldıran kampanyalarında Luana ve Júlia ülkedeki okullarda yürürlükte olan ve okullarda kız öğrencilerin şort giymelerini yasaklayan düzenlemenin sonlandırılmasını talep ediyor. Düzenlemenin sebebi ise erkek öğrencilerin dikkatlerinin dağılması. Luana ve Celula'nın kampanyası kısa sürede 25 bin kişinin imzasıyla büyüyor ve ülkenin gündemine oturuyor. Bugüne kadar ülkede 60'tan fazla kez medyada kendine yer bulmuş durumda bu kampanya ve kampanya ülke genelindeki bütün lise öğrencisi kızları bir araya getirmiş durumda ve hepsi tek bir hedefin peşinde kampanyalarını yürütmeye devam ediyorlar. Belki birkaç hafta içinde kampanyanın başarıya ulaştığı haberini sizlerle paylaşırız ve böylece Brezilya'da artık kız öğrenciler okullara şortlarıyla girebilirler. Şimdi ise İstanbul'dan bir okula uzanıyoruz. Kampanyanın sahibi Ergin Demir kampanyasında ise geçtiğimiz haftalarda Kartal Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan saygı duruşu krizinin çözülmesini talep ediyor. Demir kampanyasında İstanbul Kartal Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen öğretmen adayları için danışman öğretmenler seminerinde İstiklal Marşı'nın ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu çağrısı yapıldığı sırada salondan bir bağırış duyuldu. Ayağa kalkan Cevizli İmam Hatip Lisesi öğretmeni Recai B. saygı duruşu sırasında Allah'ın dışında kimseye saygı gösterilmez, kimsenin önünde eğilinmez diye bağırmaya başladı. Seminerdeki öğretmenlerin tepkileri üzerine salonu terk eden Recai B. Bir süre sonra seminere dönerek en ön sıraya oturdu. Yine salonun tepkisiyle karşılaşan öğretmen bu kez geçti o dönemler geçti. Artık Müslümanların devri başladı diye bağırmaya başladı. Ve yaşanan olayları bu şekilde anlatmış kampanyayı başlatan kişi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yapılan bu saygısızlığa vatandaşların kayıtsız kalmaması ve gerekli işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmasını temenni ederim diye başlatmış ve devam ediyor kampanyası. Ve şu ana kadar da 50 bin kişi bu kampanyayı imzalamış. Ankara'dan Elif Nuhoğlu'nun kampanyasıyla devam ediyoruz şimdi de. Aşıların zorunlu olmasını istemiyoruz diyor Nuhoğlu. Zira bir çocuğun velisinin muvaffakatı olmadan veya herhangi bir tıbbi zorunluluk bulunmadan çocuğa herhangi bir tıbbi tedavi uygulanmasının hasta hakları yönetmeliğinin 5 bölü 1 D maddesinde tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz. Ve aynı yönetmeliğin 22 Taksim 1 maddesinde kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz diye sözlerini sürdüren Elif Nühoğlu. Change.org üzerinden başlattığı bu kampanyasında yetkililerin daha önce grip aşısını Tercihe bıraktıkları gibi çocuk aşı zorunluluğunun da tercihli olarak değiştirilmesini istiyor. Bir başka sağlık kampanyasıyla devam ediyoruz şimdi de. Münir'e Er Yılmaz candan sayar. Baz istasyonlarının yaşam alanlarında olmaması gerektiğini savunuyor ve diyor ki günümüzde iletişim özgürlüğü adı altında ailelerimizin can güvenliği tehdit altında. Baz istasyonları, sokaklara, pazarlara, alışveriş merkezlerine, camilere ve aklımıza dahi gelmeyecek yerlere montaj ediliyor. İtiraz edilenler reklam panolarının arkasına gizleniyor. Hayatları kanser tehdidi altına sokulan vatandaşın onayı bile alınmadan kurulan baz istasyonlarını yakın çevremizde istemiyoruz. Yerleşim alanlarımızdan uzak mekanlara taşınmasını hem de kendi çocuklarımızın sağlığı için istiyoruz. Kaybedilen hayatları iletişim firmalarının ticari kazancı asla geri getiremez demiş bu kampanyasında. Ve Tokat'tan Aslıhan Gündoğdu'nun kampanyasıyla devam edelim. Tokat'taki sokak köpeklerinin toplanıp bir çukura atılması üzerine başlatmış bu kampanyayı Gündoğdu. Tokat zile de son zamanlarda zaten sayılı olan hayvanseverler olarak beslediğimiz sokak hayvanlarının sık sık toplatıldığı haberlerini alıyorduk. Fakat bizzat şahit olmadığımız ve derneklerin de kanıt istemesinden ötürü elimizden bir şey gelmiyordu. Şikayetlerimiz havada kalıyordu. Sonunda bugün vicdan sahibi bir avukatımız bu görüntüleri çekti. Sosyal medyada gerekli yerleri ileterek büyük bir yankı uyandırdı. Bizler 3-5 kişi olarak sesimizi duyuramadık. Umarım buradaki çaresizliğimiz bizden önce bu canların çaresizliği artık sizleri harekete geçirir ve artık bu canlara gerekli desteği verip Katledilmelerini engellersiniz diyor hayvanseverlerin desteğini çağırıyor bu kampanyasına. Ve Nuriye Elvan Yüksel'in Aydın'daki jeotermal enerji santrallerine karşı açtığı bir kampanya var. Demiş ki Aydın'da bulunan jeotermal enerji santrallerinin bir kısmının çıkardıkları suyu reenjekte etmedikleri için çeşitli gazlarla birlikte havaya salındı ve bunun bölgede başta incir üretimi olmak üzere tarımsal faaliyetlere zarar verdiği bölge halkı tarafından düşünülmekte. Tüm tesislerin reenjeksiyonu mümkün kılacak altyapıyı oluşturmasını bir an önce uygulamaya geçirmesini istiyoruz demiş kendisi. Ve Bodrum'dan bir çevre kampanyasıyla devam ediyoruz. Kurtuluş kampanyasında bizler burada yaşayan Göl Türk bükü halkı olarak doğanın en bakir alanlarının tahrip edilmesini, yaşam alanlarımızın elimizden alınmasını, devlet tarafından betonun yeşile tercih edilmesini, Otel arazisi olarak tahsis edilmeye hazırlanan bu iki arazi içerisinde bulunan kızılçam ağaçlarının kesilmesini, betonun hayatımızın her bir noktasında var olmasını kısacası Göl Bükü'nün en bakir alanlarında beton görmek istemiyoruz diyor bu kampanyada. Ve geçtiğimiz haftalarda Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberiyle gündeme gelen İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Pendik Uygulama Grup Müdürlüğü'nde çalışan Bahtışan Dermanlı'ya destek kampanyasıyla Programımızı sonlandırıyoruz bugün. Kampanya sahibi Volkan İpek, çalıştığı kurumun binasında kendi imkanlarıyla amaları alarak beslediği dört kediyi beslediği için Bahtışan Dermanlı'nın kurumu tarafından binayı kirletmek suçundan disiplin soruşturulması açılmakla tehdit edilmesinin adil olmadığını ve Dermanlı'nın korunması gerektiğini vurguluyor ve herkesi kampanyasına ve Dermanlı'ya bu güzel hareketi için destek olmaya çağırıyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için ne olursa olsun Change.org adresine girerek bir kampanya başlatabilir, bir vatandaş hareketi oluşturabilir, değişimin öncüsü olabilirsiniz. Yarın sabah 7.50'de yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Gününüz güzel geçsin, esen kalın.